Sözü ilminizi çoğaltır. Bu ise ilmiyle amel ederek bil fiil hal yaşantılarıyla halka tebliğ ve irşatta bulunanların halidir. Her söz kalbe girmez. Çünkü hidayet Allah'tan insanların kalbine gelen bir nurdur. İnsanın ağzından çıkan kelimeler ise cisimlidir. Eğer o cismin üzerinde kalbe inen nurun libası varsa faideli ilmin çoğalmasına sebep olur. Ameli de size ahireti hatırlatır. Hakikaten, ilmiyle amel edenin ameli, içindeki sadakatinden dolayı mecliste bulunanların gözleri önüne ahiretin haritasını getirir. Bu hadis bize şunu bildirir. Gerçekte basiret sahibi olan mürşitlerin basiretleri, kalbe Allah'ın sevgisini o kadar getirir ki, sanki bize, onlar, salihler öyle bir kavimdir ki, Yanlarında oturanlar şakî olmaz hadisi şerifini hatırlatır. Büyüklerle oturunuz, ulemadan sorunuz, Hükema ile buluşup görüşünüz.